Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Kernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 122 gün kaldı. Dün sizlere bahsettiğim gibi Danimarka Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla Greenpeace'ten 4 iklim eylemcisi yılbaşını Kopenhag'da hapiste geçirecek. İklim kahramanları geçen Perşembe günü Kraliçya Margrete II'nin Kopenhag İklim Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarına verdiği davet sırasında kırmızı halı üzerinde yaptıkları eylemden sonra tutuklanmışlardı. Tüm dünyada insan haklarının hiçe sayıldığı bu orantısız polis tepkisine karşı aktivistler harekete geçti. Şimdiye kadar Avrupa'daki pek çok Greenpeace grubu tarafından Danimarka konsolosluklarına eylemcilerin serbest bırakılmasını talep eden eylemler yapıldı. Türkiye'de de Greenpeace Akdeniz'in Facebook sayfasında destek kampanyası başlatıldı. Gelen tüm mesajlar büyük bir pankarta yazılacak ve Danimarka konsolosuna Greenpeace tarafından bizzat iletilecek. Greenpeace bu kararı ikinci bir iklim adaletsizliği olarak görüyor. İlki ve daha önemlisi dünya liderlerinin yasal bağlayıcılığı olan güçlü bir anlaşma yapmamalarıydı. Greenpeace'in iklim kahramanlarının serbest bırakılması ise Danimarka polis şefinin keyfine bırakılmış durumda. Bu adaletsizliğe dur demek için sizi de Greenpeace Akdeniz'in Facebook sayfasındaki destek kampanyasına bekliyoruz. Earth Policy'nin araştırmasına göre Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'nın içlerine, Peru'nun yüksek dağlarından Alaska'ya, Tibet'e kadar her yerde buzular aşırı bir hızla eriyor. Buz tabakalarının, deniz buzullarının ve buzulların artan bir hızla erimesi yükselen sıcaklığın en önemli göstergeleri. En büyük kayıp ise geçtiğimiz yıllarda Kuzey Buz Denizi'nde eriyen deniz buzuydu. 1979 ile 1996 arasındaki uydu kayıtlarına göre artan sıcaklıklar nedeniyle buzla kaplı alanlar her 10 yılda %3 oranında azalma göstermiş. 1996'dan sonraki 10 yılda ise buzla kaplı alanlar %11 oranında azaldı ve 2007'de bugünküne kadar en düşük yüz ölçümüne sahip oldu. Eylül 2007'de deniz buzulu 3.6 milyon kilometre kareydi. Yani bir önceki en düşük oranında %27 altında. Buzulları esas önemli yapan ise yaşlı olmaları. Bir buzul ne kadar uzun süreliyse o kadar dayanıklı ve kırılma ihtimali o kadar düşük oluyor. 1987'de 5 yıldan daha yaşlı buzulların tüm buzullara oranı %57 iken 2007'de bu oran %7'ye düştü. Washington Üniversitesi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu 2037'de ilk kez Kuzey Kutbu'nda tek bir buzul dahi kalmayacağını öngörüyor. Milyonlarca yıl sonra ilk kez. Birçok bilim adamı ise 2015'te Kuzey Kutbu'nda ilk kez hiçbir buzulun kalmadığı bir yaz göreceğiz diyor. Buzulların erimesi aslında bir büyüyen geri besleme yaratıyor. Çünkü buz güneş ışığının %70'ini yansıtır. Okyanus suyu ise %6'sını yansıtıp geri kalanını sıcaklık olarak emer. Yani bir miktar deniz buzu, suyu buzula dönüşünce altındaki okyanus suyu daha fazla sıcaklık emer. Bu daha da çok buzun erimesine neden olur. Bu süreci geri çevirmek ise ancak tüm devletlerin sera gazı salınlarını derhal azaltmaları ve temiz yenilenebilir enerjilere dönmeleriyle mümkün olabilir. Ancak yenilenen bir enerji yerine nükleer hatada ısrar edenler var. En fazla nükleer reaktöre sahip ülkelerden biri olan Japonya en kötü kazalardan birini 1999 yılında Tokai Mura nükleer santralinde yaşamıştı. Kazada iki işçi ölümdüzü düzeyde radyoaktiviteye maruz kalmıştı. Kazadan bir yıl sonra onlarca reaktörde pahalı tamir ücretlerinden kurtulmak için güvenlik bilgilerinin ve teftişlerinin yalan yanlış yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yalnızca bu skandal bile nükleer santral tamir ve bakımının ne kadar masraflı olduğunu ve bundan kaçarak nasıl tehlike yaratıldığını gösteriyor. Yine Japonya'da 2007 yılında yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde depreme dayanıklı Kashiwazaki-Kariwa nükleer santralinin bir reaktöründe yangın çıktı ve sızıntı yaşandı. 7 yıl önce yaşanan skandala benzer şekilde sızıntı Japon yetkililer tarafından ört edilmeye çalışıldı. Ancak mahkeme Santral'in güvenli olduğu garanti edilene kadar çalışmasının durdurulmasına karar verdi. Japonya'nın toplam elektriğinin %67'sini ve Tokyo'nun elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Santral'in şebekeye tekrar elektrik vermeye başlaması tam 2 yıl sürdü. Bu süre boyunca ne kadar büyük bir masraf yapıldığını tahmin etmek hiç de zor değil. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde ise bakım ve tamir işlemleri çok daha kolay ve kısa sürüyor. Üstelik bozulacak olurlarsa çok daha ucuza tamir edilebiliyorlar. Üstelik yerel doğal kaynakların işlerliğinin sağlanmasıyla bölgesel yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği politikalarıyla enerji güvenliği sağlayabiliyorlar. Siz de şimdi harekete geçin. www.ilovenuclear.org adresine gidin ve enerji devrimine katılın. Nükleer yerine yenilenebilir enerjinin ülkemiz için doğru karar olduğunu gösterin. Rüzgar, güneş bize yeter. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 122 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özezmi